Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Ee, bu programda Canan'la birlikte şiddetsiz iletişimden öğrendiklerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Ee, bu yayın döneminde e, Surahart'ın Victoria Kandil Hassan'la birlikte yazdığı e, Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabını birlikte konuştuk. Ve tamamladık galiba Canan. Evet, bol bol. Ee, hem bir önceki sezon bir yaşam dili şiddetsiz iletişim, <gülüyor> hem e, sürahart ailele ilgili, çocuklarla ilgili. Evet, şimdi yeni maceralar peşindeyiz. <gülüyor> evet, arada Liv Temel Ayrımlar kitabından da temel ayrımları evet. konuşmuştuk. Bütün bunlar için e, radyonun web sitesinde kayıtlarımız var. Geriye dönük programları dinlemek isterseniz kayıtlardan e, takip edebilirsiniz. Evet birkaç teknik e, sıkıntımız oldu. E, eski kayıtları yayınlamakla ilgili ama şu anda galiba her şey yolunda diye umuyorum. <gülüyor> evet bu noktada ben e, radyonun web sitesiyle ilgili olan Ufuk'a ve bizim podcastlerimizi radyoya hazır eden Yavuz'a çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar onlar sayesinde siz de kayıtlara ulaşabiliyorsunuz. Ee, şimdi biz bu yayın döneminin devamında hmm. Şidesiz İletişim Kitaplığı'ndan çıkan ilk kitap e, Kelly Bryson'ın e, Kibar Olma Gerçek Ol kitabını konuşmaya başlıyoruz. Şidesiz İletişim Kitaplığı o nedir? <gülüyor> <gülüyor> Biraz anlatır mısın bize? Şidesiz İletişim Kitaplığı bir hayaldi. Gerçek oldu. Ee, uzun zamandır... E, yani ben 2013'te biliyorsun Canan ilk senle tanıştık yıllık programda. Hı hı. 2013'ten beri Vivet Alevi'nin ikimizin de hocası bir hayali vardı. Şidesi iletişim kitaplarını yayınlayacak bir yayın evi kurmak. Bu hayal gelir giderdi ona. Hatırlarsın herhalde. Evet. <gülüyor> ee, zaman içinde ben çok direndim bu fikre. Ee, ya dedim yani yayın evi işi zor iş... Bu kadar işimizin arasında biz nasıl yapacağız filan direndim direndim. Ama en sonunda Kelly Bryson'ın e, Kibar Olma Gerçek Ol kitabını elime alıp da okuduğumda Aa, bu kitap dedim hiçbir başka yayın evinin programını bekleyemez. Bir an önce yapmak lazım. Bir an önce ulaştıralım insanlara. Onun dışında da Marshall Rosenberg'in kitapları var. Ve e, öyle bir yolculuğa başladık ilk yolculukta. Biğit Özgen, Ben ve Senem arkadaşımız bu kitabın hazırlanması için bütün emeğimizi koyduk. Şimdi kitap çıktı. Devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Evet, zaman içinde <gülüyor> diğer arkadaşları da ...burada konuk ederiz. Aynı zamanda bu kitap geçen programda da söz etmiştik. Sadece Bivet, Özgen, ben ve Senem'in emeğiyle çıkmadı. Aslında topluluğun emeğiyle, yıllara yayılan emeğiyle çıktı. Hatta böyle kalbim pıt pıt ediyor. Topluluktan aman emeği olan birilerini atlar mıyız diye. O yüzden çok fazla oraya girmeyeceğim. Çünkü gerçekten... Pek çok arkadaşımız kitabı okudu, düzeltti, öneriler yaptı. En son tekrar gözden geçirildi. Filan filan. Bayağı hmm. bir macerası var kitabın. İlk kitap. İlk kitabışı e, Şidesiz kitaplığına. Kitaplığı'nın. Şidesiz Kitaplığı diye bir e, Instagram'da da var hesap mı? Hesap açtık. Hesap açtınız, orayı da takip edebilirler. evet şiddetsiz kitaplık şiddetsiz diye takip edebilirler çünkü uzun geldiği için adı hı hı. şiddetsiz kitaplık diye bir hesap da açtık oradan duyurularımızı yapacağız web sitesi üzerinden de kitap siparişlerini alabiliriz şimdi bu kitapla ilgili biraz seninle konuşmaya başlayalım ben bir sana soracağım önce kitabın içeriğinden önce canan <gülüyor> kibar olma gerçek ol Dendiğinde ne geliyor içine? Yani ben bu şeye bayılıyorum zaten. Benim de ilk e, bunu yıllar önce işte, e, dikkatimi çeken ve hemen e, gidip İngilizcesini aldığım... ...kibar olma gerçek ol. Evet ya, <gülüyor> birisi de bunu söylüyor. E, çünkü ben çok kibar değilimdir. Hmm. <gülüyor> e, bununla ilgili e, bayağı uzun yıllar yargılandım. E, ve sonra şiddet değişimi öğrendikten sonra... ...nedenini de anlamışımdır ama... ...çünkü kendimi doğru düzgün ifade ederken... ...karşı tarafın ihtiyacını... E, ...hesaba katmadan... E, ...gerçek olmayı... E, ...kendimce çok doğru olduğunu... ...zannediyordum. E, hep de annem de kızardı. İşte bu Almanya Lisesi'ne gittim de... ...sen böyle oldun da... <gülüyor> ...Alma Lisesi onun için bir erkek okulu... <gülüyor> ...okuluydu işte erkek gibisinde... ...ve yani şu anda anlayabiliyorum... ...kibar olma gerçek ol... Ama dediği bambaşka bir şey. <gülüyor> Biraz sonra herhalde gireceğiz. Ee, çok güzel. Kibar olma gerçek ol. Gerçek ol. İngilizcesi don't be nice, be real. Ee, kibarlıktan aslında kendi hakikatimden gelmeyen... ...utanç, görev, mecburiyet, suçluluk nedeniyle... ...bir şeyler yapmayı anlıyorum. Gerçek olmak da, e, olmakla ilgili de... ...kendi hakikatimle bağlantı kurup... ...hakikatimi... Cesaretle, insanlara dürüstlükle söylemeyi anlıyorum. Benim de, e, bu arada Tarkan'ın şarkısı aklıma geliyor hepak. Bu evet. kitabın adı nedeniyle. Herkes başkası de, olma kendin oldu. Evet, bu kitabı tanıtırken birçok WhatsApp gruplarında herkesten böyle bir e, Tarkan şeysi geldi. <gülüyor> Müzikli geri bildirim. Evet. <gülüyor> e, Kelibraison kitabın yazarı evlilik ve aile terapisti, LanguageOfCompassion.com diye bir e, web sitesi var. E, Marshall Rosenberg'in ilk öğrencilerinden, yol arkadaşlarından biri. Kitabın alt başlığı da kendimize olan tutkumuz ile başkalarına olan şefkatimizi dengelemek. Denge, evet. Dediğim o, denge. Kelibraison her zaman şey destekleşim, eğitmeni, değil mi? Evet. İlk eğitmenlerden diyebiliyorum Evet şimdi kitaba giriş yapmak için Canan Marshall Rosenberg'in Destil İletişimin kurucusu Marshall Rosenberg'in bir ön sözü var Ben ön sözü biraz okumak istiyorum Deneyelim o güzel sesinde. <gülüyor> Teşekkürler. <ederim. gülüyor> Topu sana böyle atarım <gülüyor> <gülüyor> Topu bana at Şimdi Marshall şöyle yazmış en sevdiğim tiyatro oyunlarından biri olan Bin Palyaçoda baş roldeki Muray yeğenini artık okula başlaması için zorlayan sosyal hizmetler görevlilerine şöyle der: Onu size teslim etmeden önce kibar ölülerden biri haline dönüşmeyi öğrenmeyeceğinden emin olmalıyım. Kendini yüzüstü bırakmaya başladığında bunu hissedebileceğinden emin olmalıyım kibar ölü olmanın, egemen ekonomi ve kültürü korumak için gerekli bir eğitimin bir sonucu olduğuna inanıyorum. Kelly Bryson'ın kitabı, kendimizi yüzüstü bırakmaya başladığımızı fark etmek ve yeniden hayata döndürmek için pratik araçlar sunuyor. Canan, bu cümle beni çok etkiliyor. Kendimizi yüzüstü bırakmaya mı başladığımızı fark etmek? Evet, yani bu kitapla ilgili, yani hakikaten Marshall'ın söylediği, Kendimizi yüzüstü bırakmaya başladığımızı fark etmek. Ne demek o? Tam ben bağlantı kuramıyorum. Kendimizi yüzüstü bırakmaya başlamak. Bana şey gibi geliyor. <gülüyor> Kendi ihtiyaçlarımdan vazgeçmeye başlamak. Hmm. Kendi ihtiyaçlarımı göz ardı etmeye başlamak. Hmm. Mesela her alttan aldığımda, her boyun eğdiğimde ya da duyabileceğimden her daha fazla kelime duyduğumda. Kendi kendime böyle kendi şey gibi gözümden ne şey geldi bir numara küçük ayakkabı giyerek yürümek gibi kendimi hmm. yüzüstü bırakmak. Ee, tekrar okuyayım diyor ki kendimizi yüzüstü bırakmaya başladığımızı fark etmek ve yeniden hayata döndürmek için pratik araçlar sunuyor. Bu yeniden hayata döndürmek lafı da çok hoşuma gidiyor. Evet. Ben kendimce şöyle yorumluyorum. Yani kendimi yüz üstü bırakmak yani kendimden vazgeçtikten sonra kendimden vazgeçmek ki çok bildiğim bir şey. Evet. Ee, Marshall devam hmm. ediyor. Demiş ki kelim üslubuyla kendimizle ve başkalarıyla şefkatli bağlantılar kurmak üzere şiddetsiz iletişimden yararlanmanın örneklerini ve tekniklerini anlatıyor. Yine Marshall söylüyor, diyor ki bu kitap kendi ihtiyaçlarımızın güzelliğini benimsedikçe başkalarının ihtiyaçlarını da büyük bir keyifle karşılama gücümüzün müthiş bir derecede arttığını gösteriyor. Bu cümle de benim çok hoşuma gidiyor. Hı -hı. Şimdi kendini bildikçe başkalarını da anlamaya başlamak gibi bir şey. Kendi ihtiyaçlarını bildikçe. Evet, biraz önce söylediğim gibi yani ben orada kendimi ifade ederken dürüstlükle ifade edip ...diğim zamanın başkasının ihtiyacını görmeden... ...ederken... ...o zaman karşı taraf... ...yani kendimce ben hakikiyim... ...kibar değilim, gerçeğim... ...ama karşı tarafa da... ...da bir hakikati var... ...oradaki denge de yani... ...başında da söylediği o denge de çok önemli herhalde... ...karşılıklılık... ...hem kendin ifade ediyorsun ama... ...karşı tarafın da bir ihtiyacını da gözeterek... Evet şey geliyor akma temel ayrımlarda konuştuğumuz hmm. çakal dürüstlük mü zürafa dürüstlük mü? Aslında bütün kitap <gülüyor> e, o, zürafa öyle. dürüstlüğü üzerine ee, kibar değil ee, ama çok gerçek e, dürüstlüğü sunmak başkasına. Yani şey gibi bir bardak su versene e, dediğimde bir insanın iki eli birden doluysa ve bana bardağı uzatamıyorsa... ...bana söylemesi... ...ya ellerim dolu bir dakika... ...diyebileceği bir hayat arıyor... ...bu kadar hı hı. basit bir örnek vereyim... Hı hı. ...böyle anlıyorum... ...yine Marshall şey demiş... ...aynı zamanda ihtiyaçlarımızı başkalarını gözeterek... ...tam senin demin söylediğin... ...onlara şefkatle ve düşünceli bir biçimde yaklaşarak... ...tartışmanın somut ustalıklı yollarını paylaşıyor... ...hakikaten... ...Canan kitapta... ...çok böyle benim zihnimi açan... ...kolaylık getiren şiddesiz iletişimle nasıl kendi yanımda durumun dururum sorusunun e, pratik örneklerini buldum ben Şu, müzik arasına doğru geldik galiba evet. istersen bir müzik girelim buradan devam edelim evet lemansamdan ayrılık dinliyoruz Evet, e, Kelly Bryson'ın Kibar Olma Gerçek Ol kitabına Marshall Rosenberg'in yazdığı önsözün son bölümüne doğru geliyoruz şimdi Ben bu bölümü çok seviyorum Canan okuyorum Bin Palyaço'da Murray daha sonra Kodamanlara şunları söylüyor demiş Marshall Kendisinin ne kadar özel biri olduğunu fark etmesini istiyorum Yoksa ileride bu özelliği kaybolmaya başladığında bunun farkına varmayacaktır bir sandalye değil de bir insan olarak dünyaya gelmesinin özünde yatan anlaşılması güç, gizli ve önemli sebebi bilmesini istiyorum. Böyle bir alıntı yapmış. Bir sandalye değil de bir insan olarak. Evet. Ee, <gülüyor> ve bunun özünde yatan anlaşılması güç, gizli ve önemli sebebi bilmesini istiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor bu alıntı. Sonra Marshall şöyle devam ediyor. Çatışma korkusuyla kendimizi Kibar insan maskesi ardında saklamaya devam ettiğimiz sürece hiçbirimizin ne kadar özel olduğumuzu fark edemeyiz. Bu kitapta aktarılan şiddetsiz il iletişim ilkeleri ve becerileri bu korkuyu yenmemize kutsanmış bir insan olmanın özünde yatan anlaşılması güç, gizli ve önemli sebebi deneyimlemeye başlamamıza yardımcı olabilir. Bu gerçek kutsallığı ne kadar çok benimsersek hepimizin faydasına olacak bir şefkat kültürü yaratmaya o kadar çok katkıda bulunabiliriz. Evet. Bu kitabın ön sözü değil mi? Bu kitabın ön sözü ve bana şey çok güçlü geliyor. Hakikaten çatışma korkusuyla ne kadar çok kendimden vazgeçtiğim durum hatırlıyorum. Ama şimdi... Olaya çıkmasın ama şimdi gerginlik olmasın... ...bir de gerginlikten kaçan bir yapı... ...geliştirmişim zaman içinde. Evet. Yani Marşal Kelly'nin de... E, ...galiba böyle çok yakın bir ilişkileri... ...var diye biliyorum değil mi? Özellikle böyle 20 sene kadar falan beraber çalışmışlar... ...ve kitapta hani Marşal'ın etkisi... ...çok fazla evet. e, var. Ona da galiba çok minnet duyduğunu... ...bir yerlerde yazmıştım... ...hatırlıyorum. E, evet... Marşır benimle kendi benliğini, kalbini ve ruhunu, deyasını ve deneyimini paylaştı. Beni çok derinden etkiledi ve onun sayesinde dönüştüm. Ona olan milletimi nasıl ifade edebilirim ki? Bir çiçek açmasını sağlayan ısı ve, ve ışık için güneşe nasıl teşekkür edilebilir ki? Aa, çok güzel. <gülüyor> evet bu cümleye hakikaten benim de çok kalbime dokunuyor. <gülüyor> Bir çiçek açmasını sağlayan ısı ve ışık için güneşe nasıl teşekkür edebilir ki? Bunu kullanayım ben bir yerlerde. Evet. <gülüyor> Çok güzel. Evet kibar olmalı, kibar olmak, iyi olmak, değil mi? Öyle benzer bir. Çici şey. çocuk olmakla hmm. ilgili bir şey. Şimdi benim hani bizim nice İngilizcesi İngilizce bilenler için hani Gentleman falan meselesi değil Nice olmak hı -hı. Yani çocukken. çocukken cici olmak Cici bir kız mıydın sen mesela çocukken Ben suratsız bir çocuktum <gülüyor> <gülüyor> e, Cici çocuk olmam çok söylendi hı -hı. Yani cici çocuk ol diye söylemediler Benim ailemin e, dili biraz daha değişikti Aynı zamanda İyi bir çocuk olduğumda ödüllendirildim Hı hı İyi bir kız olduğumda ödüllendirildim. İyi olmadığım düşünüldüğünde ise e, bazen devrik bakışlarla, bazen böyle e, suskunluklarla bir tür cezalandırıldım. Bunun başına gelmeyen bu tür şeyler var mıdır acaba? Evet yani iyi çocuk, ben de hep çok iyi kız e, çocuktum, çok iyisin, tatlı kız, uysal kız. Yani onların iyi bir şey olduğunu düşünüp inanıp. ...ben buradan yürüyeyim gideyim deyip... ...çünkü onun da ödülleri var... Ee, ...başka bir şey yapmakla ilgili... ...bir seçim yapmıyorsun... ...orada kalıyorsun gibi bir şey... Bir de ben kendi hayatıma da baktığımda... ...düşündüğümde de... ...bu seminerlere gelen arkadaşlarla da... ...böyle onların hayatıyla ilgili de... ...bir şeyler öğrendiğimde... ...şunu fark ettim Cana, ee, ...cici çocuk ol... ...iyi kız ol... ...iyi oğlan ol... Ondan sonra iyi öğrenci ol, ondan sonra iyi bir evlat ol, artık iyi bir şey ol. Yani bir etiketle birlikte anıldıkça bu iyiliğin de tanımları var biliyorsun. Yani mesela iyi olmak için e, yapacağın bir takım eylemler var. E, bu eylemlerin dışında bir şey içinden geliyorsa kendinden vazgeçtiğin yer işte orası. Hmm, evet. Yani mesela ben ergenlik dönemimi hatırlıyorum. ...vallahi annem bana ne iyi bir evlatsın desin diye... ...çok bulaşık toplamışlığım vardır hiç canım istemeden. Bu çok büyük bir şey değil. Hani ne olacak Yapmış, yapmışsan da yapmışsın gibi. Ama basit bir örnek gibi düşünmeyin. Daha büyük şeylerde de oluyor. Mesela bu nedenle üniversiteye... ...sadece iyi bir evlat olmak için kendi istediği üniversiteye değil... ...ailesinin istediği üniversiteye giden gençler yok mu? Kendinden vazgeçmek ondan sonra da istemediği bir yerde... ...okuyup... ...istemediği bir işe girip... ...belki hayata boyunca... ...niye bu kadar mutsuz olduğunu anlamadan... ...bir hayat geçirebilirsin. Yani okulu bırak evlenen insanlar var... annem babam uygun gördüğü için onlar mutlu olsun diye. Burada tam şimdi oturuyor... ...yüzüstü bırakmak. Kendini, Kendini yüzüstü, yüzüstü bırakmak. Bırakma. Ve çok <gülüyor> tehlikeli bir şey çünkü... ...kendi hediyelerini hayata veremeden... ...bir ömür yaşama ihtimalin var. <gülüyor> ee, o yüzden... ...kibar olma gerçek olun... Ee, Kitabın hediyesi gerçekten bu noktalarda çok katkıda bulunması. Evet, daha önceki programlarda da söylemiştim, Gabor Mate Türkiye'ye geldiğinde buna çok böyle önemli altını çizmişti. Kendinizden ne zaman vazgeçtiniz ve siz o övgüyü hak etmek için, o övgü insan hoşuna gidiyor çünkü... ...annem mutlu edeyim, babam mutlu edeyim, övgü alıyorsun ama bir yerde de kendini kurban durumuna düşürüyorsun... Ee, o zaman da kendimizi ifade etmeyi de engelliyoruz. Yani o yaşta, küçük yaşta başlıyoruz kendimizi ifade etmiyoruz. Belki başka bir şey düşünüyoruz veya başka bir şey yapmak istiyoruz ama annem baba mutlu olsun. Orada çünkü gelen övgüden de insan hoşlanıyor herhalde. O kimliğe bürünüyor ve orada kalıyor. Ee, o kurbanın olmanın da bir sürü <gülüyor> getirileri oluyor. Depresyon işte, kızgınlık, öfke, değil mi? Ee, ne bileyim, yaramazlık belki. Evet. Ee, karışıklık ansiyeti o... herhalde bir sürü <gülüyor> bedeli bedeli oluyor <gülüyor> bedeli oluyor ve tam programı kapatırken kitabın ilk bölümünün birinci paragrafı tam söylediğini söylüyor orayı okuyayım kapatalım tamam. diyor ki Kelly Bryson küçükken cici bir çocuk muydunuz yaramaz mı cici çocuk muydunuz eh o zaman cici çocuk olmanın getirdiği ödüllerin tadını çıkarmış olmalısınız bu ödüller genellikle depresyon, taşkınlık, kariyer konusunda kafa karışıklığı ya da işle, ya işlerin anlamsızlığı düşüncesi, belirsiz anksiyete, kendi ihtiyaçlarınızın bilincinde olmama, heyecansız ya da taşkın ilişkiler, tırnak içinde kötü insanların kurbanı olmaktan duyulan içerleme, içten içe kendinizden nefret etme, pek çok psikosomatik hastalık oluyor. Haydi bakalım, hoş geldin. <gülüyor> evet, Kelly Bryson'ın Kibar Olma Gerçek Ol kitabı da Türkçe'ye hoş geldin. Yavaş yavaş kapatırken Canan... ...peki bütün bu şiddetsiz iletişim yolculuğuyla ilgili dinleyicilerimize... ...nereleri önerirsin, nereleri takip etsinler... Evet ilk önce şiddetli yetişimin hayatıma kattığı şeye burada tekrar şükran duyuyorum. Kendimi ifade edebildiğim için artık. E, Deneleri takip etsinler. Şiddetli yetişimin Facebook ve Instagram sayfalarını takip etsinler. Empatinin gücünü takip etsinler. Deniz Sipater Instagram Facebook adreslerini takip etsinler. Zaten ediyorsunuz. <gülüyor> Zaten evet gelen meyveler Teşekkür ederiz senin. evet çok teşekkürler. Çok teşekkürler. <gülüyor> İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.